Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopia'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.com elektronik post adresi, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Ee, sevgili dinleyiciler bugün nar ağacında ve meyvesinden konuşacağız. Ee, narın her kültürde yeri var. İnsanlık tarihi boyunca... Anlatılarda, inanışlarda e, ve mitolojik öykülerde yüklendiği anlamlar da çok zengin, çok bereketli. E, kötücül duygulardan, nazardan koruyan, meyvelerinin olağanüstü güç ve güzelliği, e, bolluk ve bereketi getirdiğine inanılan kutsal bir ağaçlar. E, Kimin yaratılış efsanelerinde cennetteki bilgi ağacının elma değil nar olduğu da yazılır. E, endüstriyel üretimden Sağlığa her zerresiyle derd, her derde deva e, şifa kaynağı bir bitki. E, narın e, insanlığın kolektif belliğinde e, kutsal bitki statüsüne erişmiş olması da elbette çok şaşırtıcı değil. İnsanın bilinen en eski meyvelerinden biri e, ve ilk kültüre alınan bitkiler arasında. E, botanik özelliklerine bakarsak e, Punica-Çeya ailesine ait bir bitki bitki e, Punica granatum ve Punica protopunica e, olmak üzere iki türe sahip e, küçük süs narı olan e, Punica nana da bazen ayrı bir tür olarak kabul ediliyor 5 e, ila 10 metreye kadar erişebiliyor e, çalı ya da açık görümlü bir bitki e, gövde kabuğu koyu gri renkli genç sürgünlükler Sürgünler çoğunlukla dört köşeli bazen de dikenli yapıda. Kısa sürgünler üzerinde parlak yeşil ve tüysüz yaprakları olan bir ağaçcık. Ee, aynı ağaç üzerinde hem hermafrodit hem de erkek çiçekler ee, aynı yılın sürgünler üzerindeki tomurcukların patlamasından yaklaşık bir ay sonra ortaya çıkıyor. Ee, meyvesinin kalın derimsi bir kabuğu var. İrp içine açınca e, parlak kırmızı renkte cevherler çıkıyor ortaya. E, tohumun saydam bir tohum zarfı içinde gizlendiği sulu etli nar taneleri bunlar. E, bu tanelerin rengi nar ağacının türüne göre e, koyu kırmızıyla açık pembe arasında değişebiliyor. E, rengi gibi tadı da e, variyetine göre farklılaşabiliyor bunların. E, peki anavatanı neresi? Narın anavatanı ee, İran, Kafkasya ve Kuzey Hindistan olduğu ve dünyanın diğer bölgelerinde buradan e, yayıldığı düşünülüyor. Ee, tahminen M.Ö. 4000-3000 yılları arasında ilk kez İran'da kültüre alınmış. Ee, İpek yolu boyunca e, İran'dan Hindistan'ın kuzeyine, e, oradan Çin'e, M.Ö. 2500'lerde de Suriye ve Kıbrıs'a, ee, M.Ö. 1500-1200'lerde ise İtalya ve Kartaca yani Fenikelilere e, ulaşmış. Kuzey Afrika ve Batı Akdeniz'e yani Yunanistan'a götürenler de Fenikeliler. E, Tarihin gördüğü en iyi denizler biliyorsunuz Fenikeliler. E, Lübnan kıyılarından başlayıp Cebeli Tarık'ı geçerek Afrika'nın etrafında ulaşmışlar. Ve ilk sömürgeciler olarak Antik Çağ'ın en büyük coğrafi keşiflerini yapmışlar. E, Karlineus 1793 yılında... Species Plantorum kitabında narın bilimsel tanımlamasını yaparken o yüzden fenike anlamına gelen punika adını vermiş bu bitkiye. Latin Amerika'da İspanyol sömürgeciler yoluyla girmiş. Evet birçok kültürde kutsal sayılıyor demiştim. Anavatanı İran'da yaygın bir inanış olan zerdüşlük inancında nar doğurganlık, ölümsüzlük ve zenginlik sembolü olmuş. Zerdüşlerin evlilik ritüellerinde ve tapınma töreninde nar kullanılırmış. Tüm yıl boyu yeşil kalan bitki olduğu için ruhun ölmezliğini simgeliyor. Bir tek narın içinde binlerce tanecik olduğu için de refah ve zenginliği simgeliyor onlar için. Çocukların Taktis törenlerinde bu yüzden nar taneleri, pirinç ve kuru üzüm taneleri ile karıştılarak itrafa e, serpilmiş. İran mitolojisinde de İsfendiyar'ın e, yedikten sonra onu yenilmez yapan meyvenin nar olduğu anlatılır. Milattan önce 1600'lerde Anadolu'nun en eski kültürlerinden biri olan Hititler'de de Nurmu ya da Narma deniyor nar ağacına. ...Hititler de nardan ilaç elde ediyorlarmış ve nartanelerinin de katıldığı e, Zalpa ve Eşri yemekleri var. E, geç Hitit kenti e, Kargamış'ta bulunan bir sitelde, bereket tanrıçıları Kubaba'nın elinde bir nar meyvesi vardır. O şekilde betimlenmiştir. E, Mısır'da milattan M.Ö. 1500'lerde Suriye'ye yapılan seferlerden sonra getirilmiş... E, ve bundan sonra kültür bir parçası olmaya başlamış. E, edebi eserlerin, aşk şiirlerinin konusu olmuş. E, gündelik yaşandı da nar, e, hem meyve olarak, hem de meyvesi olarak ya da e, şedeh dedikleri meyve şarabı olarak tüketilirmiş. E, dericilikte de kullanılmış. O endüstriyel bitkilerdendir aynı zamanda e, eski Mısır'dan nar. E, deri tabaklamada e, o sarı rengi vermek için nar kabukları. ...kullanıyorlarmış... ...bahçecikte de yeri var... ...açık parlak kırmızı renkli çiçeklerini bahçevanlar, e, ...buketler halinde e, çiçek pazarlarında satarlarmış... E, ...antik Mısır'ın mezarlarında e, gömülen nesneler arasında nar da rastlanır... E, ...çünkü narın ölen kişiye ikinci yaşamı getireceğine inanılırmış... E, ...Hatchepsut, Amenhotep gibi e, firavunların mezarlarında çok sayıda nar bulunmuş... E, Tutankavun mezarında e, gümüş nar biçimli bir kap da bulunmuş. E, çok nadir olarak bu değerli maden kullanıldığı için... E, bu, ...bu da o meyveye kutsiyet atfedildiğinin bir göstergesi. E, sadece süs eşyası ya da mücevherlerde değil... ...mezar odalarının duvar esinlerinde de bolca... E, ...nar bitimlemesi karşımıza çıkıyor. E ayrıca e, Mısır'da 550'lerde yazılan... Ebers tıp papürüsünde de e, şifalanma için narı öneren bir takım reçeteler var. E, Antik Yunan'a geldiğimizde ise e, yine mitolojik öykülerde narı rastlıyoruz. Hitit tanrıçası Kubaba gibi e, Hera Afrodit ve Demeter'in de sembolü nar. E, saçlarında e, nar dallarına bir taç taşırlar. E, aynı biçimde Roma'da gelinler de başlarını nal, e, nar dallarıyla süslenmiş. Ee, Persephone nar ile kandırılmış mitolojik öyküye. Kısaca anlatayım size. Şöyle bir anlatı var. Demeter'in kızı Persifone'yi kaçıran Hades onu kandırıp birkaç nar tanesi yedirmiş. Ee, yer altına girdikten sonra bir şey yiyen bir daha oradan çıkamadığı için Persifone bir daha yüzünü göremeyecektir. Kızının kaybolmasıyla e, Demeter yaz tutmaya başlayınca toprak küser, ekinler boyatmaz. Ee, kıtlık yaşanmaya başlayınca bu kez Hades... Persephone'nin yılın üçte birini kendisi yer altında, üçte ikisinin ise annesiyle yeryüzünde geçirmesine izin vermiş. Ve efsane bu ya, Tanrıça'da her yıl baharda yeryüzüne dönerek doğada yaşamın yeniden canlanmasını sağlar. E, Grekçe'de kızıl anlamına gelen kokino sözcüğü de ilginçtir ki kırmızı renginden dolayı nar tohumu anlamına gelen kokos sözcüğünden kökenlenmiş. Kanı simgeleyenlerin Dionysos'un kanından filizlendiğini de anlatıyor mitolojik öyküler. Ee, anlatıya göre aşk tanrısı Afrodit kutsal nar ağacının Kıbrıs'a kendi elleriyle dikmiş. Dionysos üvey annesi Juno'nun e, kışkırtmaları nedeniyle öldürüldüğünde bedeninden akan kanlardan da nar ağacı biter. Burada savaş kanını anlatır e, daha çok. E, doğurganlıkla e, ilişkilendirilmesi de yine o Kan rengiyle ilgili e, Nar Meyvesinin ana rahmine e, Ve plasentaya Benzemesi e, Meyve açıldığında kırmızı renkte Kana benzeyen suyun Çıkması doğumdaki o kanamaya Benzetilmiş e, Bu durumlarda ilaç olarak Başvurulmuş o benzerlikten yola çıkarak İpokrat tıbbında Kıramı e, ya gebe kalmak ya da doğumdan sonra ateş düşürmek için nar suyu neriliyor örneğin Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim sonra tekrar devam ederiz Anthony Dvorak'ın eseri Songs My Mother Taught Me şarkısını dinliyoruz Merhabalar tekrar 94.9 açık raddasınız. Bolluk ve bereket simgesi nar ağacından ve meyvesinden konuşuyoruz. E, Fenikellerin nar yetiştirdiğini, narın bilimsel ismini de bunu belirttiğini söylemiştim ilk bölümde. E, Fenike'de bulunan Sidon kenti de adını e, Grekçe'de nar anlamına gelen Sideden alıyormuş. E, adını nardan e, yani Sid'den alan diğer antik kenti Anadolu'da Antalya'nın doğusunda kalan e, pergeri için alan panfilyada yer alıyor e, Yunan törüsünde Sidi adlı birçok kahraman var e, öykülerden biri güzellik konusunda Afrodit ile boy ölçüşen genç kız Sidi ile ilgili e, babasının eziyet ettiği zavallı bir kızdır Sidi ondan bıktığı için annesinin mezarı başında kendi canına kıyar e, tanrılarda bu güzel kızı acırlar ve toprağa akan kanından nar ağacını çıkarırlar zalim babasını da Milan denen bir kuşa dönüştürürler. E, rivayeti göre bu kuş asla nar ağacına konamaz artık. E, Milan çaylak kuş olarak biliniyor halk arasında. E, çaylak kuşun nar ağacına konuyor mu bilmiyorum ama efsane böyle. E, Romalılar narın vatanının bir fenike kolonisi olan e, Kuzey Afrika'daki kartacı olduğunu bildikleri için, e, onu e, düşündükleri için Romalı yazar Plinius da e, narı, Kartacı elması olarak adlandırmış doğa tarih kitabında. Romalılar narı hem meyve olarak tüketmişler hem de şarap yapımında kullanmışlar. Nero'nun en sevdiği içkinin nar ve ayvadan yapıldığı biliniyor. Eski İbrani mühürlerinde de nar motifleri kullanılmış sıklıkla. Ee, Musevilerin kutsal kitap metinlerinde nar e, yine çiçekleri meyvesi ve tadının güzelliği övülerek e, yine kutsallığın e, doğurganlığı ve bolluğun simgesi olarak e, kabul edilmiş aynı zamanda Yahudi inancına göre nar doğruluğu da simgeliyor e, o yüzden e, Kudüs Tapınağı'nın süslemelerinde o yüzden nar motifleri e, vardır e, kral Solomon için yapılmış sarayın tüm sütun başları ve e, diğer Yahudi krallarının saraylarındaki duvarlar e, nar meyvesine ve onların yapraklarına benzeyen bezemelerle kaplı. E, çünkü narın içindeki o 613 adet tanenin yani o parlak kırmızı tohumların Tevrat'taki 613 mitzvota yani 613 emire karşılık geldiği düşünülüyor Yahudi e, inancına göre bu yüzden. Roş aşan abalinde da hala baş köşede e, nar meyvesi yer alır. E, Hristiyanlıkta ise nar bakire Meryem'le özdeşleştiriliyor. Kendisine insan değmeyen iffet sahibi Meryem, İsa'yı mucizevi bir şekilde doğurduğu için kapalı bir sandık gibi içinde yüzlerce tohum taşıyan nar ile simgelenir. E, dini resimlerde Meryem Ana'nın kucağındaki çocuk İsa genellikle elinde taneleri görünen bir narla resmedilir. Sandra Botticelli'nin bir tablosu örneğin tahminen 1487 yılında yapılmış Narlı Meryem eserinde olduğu gibi. Bir diğer ilginç örnek de bunları bu bahsettiğim örnekleri sizinle Twitter'dan paylaşacağım. E, takipte olursanız bunları izleyebilirsiniz. E, bir diğer örnekte Metropolitan Müzesi'ne sergilenen e, tek boynuzlu at goblenleri e, 1495 ile 1505 yılları arasında yapılmış. E, son goblende e, hikayenin sonunda yakalan e, tek boynuzlu at bir nar ağacına bağlıdır. Bu imgi çarmıhtaki İsa olarak da e, okunuyor. ...ya da doğurganlık ve evlilik bağının sonsuzluğunu simgeleyen bir evlilik kutlaması olarak da. 15. yüzyıldan itibaren özellikle İtalyan ipeklerinde kullanılan nar motifi... ...İtalya ile geliştirilen ticaret bağlarıyla birlikte Türk kumaşlarında da görünmeye başlamış. Evet, Türk kültüründe de nar kutsal kabul ediliyor ve cennet meyvesi olarak biliniyor... Ee, Kur'an-ı Kerim'de bir e, sure var, Maide suresinde İsa'nın e, birlikte çölden geçerken 12 havalisi için hem e, onları cesaretlendirmek hem de inançlarını sağlamlaştırmak adına e, Tanrı'dan çöre bir sofra indirmesini istediği anlatılıyor. E, İsa'nın dileğiyle e, altında ve üstünde iki bulutla birlikte inen sofrada Ekmek, kızarmış balık, sarımsak, tuz, zeytin, hurma ve onun bütün bunların yanında da beş adet nar vardır. E, hasta olanlar da bu yiyeceklerle şifa bularak iyileşirler. E, nar da tıpkı elma gibi Türklerde zürriyetin simgesi. E, rüyada nar görmek neslin bereketli olacağına yoruluyor. Yine çocuğu olmayan kadınlara e, kara kabuklu bir narın tanelerini okuyarak yedirirlermiş. E, ve burada e, narın tek bir tanesinin ziyan edilmemesi beklenirmiş. E, ve doğanın ancak böyle kabul ol, e, olacağına inanılırmış. E, Evliya Çelebi'nin de e, gezdiği yerlerdeki bitkilerle ilgili bolca bilgi verdiğini biliyoruz seyahatnamesinde. E, bu tabii bir başka programın olması, e, konusu olmayı hak ediyor. E, Urfa'daki narlardan şöyle bahsetmiş Evliya Çelebi yiyecek ve içeceğinden narı ünlüdür. Bu şehrin Arran tarafından Halil Nehri'nin iki tarafı baştan başa bağ ve bahçe olduğundan yazın ve kışın sebzesi boldur. İç kalenin arkasındaki damlacıktan üzeri de bahçeliktir. Buradaki narların her biri bir okka ve bazen 500 dirhem gelip insan kellesi kadar olur. Gerçi Maraş'ta da nar çok olur. Hatta fırınlarda kurutup başka ülkelere de gönderirler. Fakat bu rufa her tarafta makbuldür. Hatta en narufaki etü şita yani ateş kışın meyvesidir demişlerdir. Evet bu ifade, ifadelerle yer alıyor Seyahatname'de. Ee, Türkiye'de de birçok türü var narın. Ee, boncuk narı, develişi, gökmilesi, karanar, kara köprü, katırbaşı, kızıl, kuş narı. ...Nizip Narı... ...Elazığ'da Zivzik Narı... ...Nuz Nar, Cüngüş Narı... ...gibi isimler çıktı karşıma ...pek çok çeşitli yetişiyor... ...diğer yerel adları da benimle paylaşırsınız... ...çok sevinirim sevgili dinleyiciler... ...Anadolu'nun birçok... yöresindeki düğünlerde... ...nar parçalama töreni yapılıyor... ...parçalananların... ...tallerini en çok yiyen... ...genç kızın ilk önce evleneceğine alıyor. ...böyle bir inanış var... ...özellikle Akdeniz... Ve Ege yöresinde yaygın bir gelenekmiş. Ee, Anadolu'da e, binlerce yıldan bu yana doğurganlıkla birlikte alınmasının kültürel yaşamdaki bir uzantısı bu. Ee, halk halk anlatılarında narın mucizevi ilaç olduğu söylenir. Bu bilmecelerimize bile geçmiş. Ee, sarıdır kapı, çoktur hapı gibi. Ee, her derde deva yaşam suyuyla bugün süper besin arasında biliyorsunuz nar. Nar. E, kalp asıllıklarından kuruduğu söyleniyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde savunma sisteminde güçlendirdiği e, biliniyor. E, nar çekirdeklerinin e, östrojenik yani kadınlık hormonu e, açısından zengin olması e, menopoz döneminde kadınların nar meyvesini e, çekirdekleri bile tüketmesinin e, kerik kemik erimesi dahil bazı e, menopoz şikayetleri üzerinde yararlı olabileceğini de e, ileri sürmesini yol açmış. Nar ayrıca antik çağlardan beri e, doğal boyamada da çok kullanılan bir bitki. E, kökünden, gövdesinden ve çiçeğinden farklı renkler elde ediliyor. E, nar çiçeklerinden ve ham meyvelerin kabuğundan parlak kırmızı bir renk elde ediliyor örneğin. E, doğurganlıkla e, aşk tanrıçaları birlikte alınan e, romantizmi, kadınsılığı ve aşkı çağrıştanlardan yine... Kalp atışlarımızı hızlandıran en parlak kırmızıyı elde ediyoruz. E, meyvesinin kuru kabuklarından da özellikle derilerin sarı rengi boyamasına kullanılan güzel bir sarı renk. E, ayrıca çok koyu bir siyah renk elde ediliyor. E, Narın mitolojideki yeraltı tanrısı Hades ile ilişkisinin nedeni de bu siyah renk olabilir. E, bu siyah boya orta çağda mürekkep olarak da kullanılıyormuş. Evet ve tabii bizim için manevi değeri olan çok özel bir nar ağacını anımsayarak bu programı kapatayım. O da Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evdeki nar ağacı. Kök yaşı hesaplamalarından yola çıkarak babası Ali Efendi'nin dikmiş olduğu bir ağaç olduğu sonucuna varılmış. Yani yanlış bakımlar nedeniyle koruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için geçtiğimiz yıl ağacın korumaya alındığı ve Tedavi edileceğine dair haberler de yer almıştı basında. Evet sevgili dinleyiciler bu hafta e, bolluk ve bereket sembolü nar ağacından ve meyvesinden konuştuk. Sosyal medya hesaplarını da tekrar hatırlatayım. E, Botanitopia.com elektronik posta adresi. Aynı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Buradan her zaman buna ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. E, Twitter hesapları üzerinden e, nar resmetmiş e, zaman zaman programlarında bahsettiğim kimi botanik ressamların e, işlerinde paylaşacağım. E, Joseph Reddott gibi, Marian Nord gibi. E, bunları da buradan takip edebilirsiniz. Bu Ayrıca her programda benden Desteğini esirgemeyen tüm dinleyicilerime gönülden teşekkürlerimi de iletiyorum. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dualı kalın. Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve Benan Kapucu